Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkhımızın fıkıh bilgisinin ibadet hülümünde kaharet konusundan sonra en önemli konu elbette namaz konusudur. Çünkü namaz dinin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 oluşum süreci ve içerideki işleyiş süreci olarak da adlandırılabilir. Bu oruç için de geçerlidir. Orucunda şartları var, farzları var. Hac içinde şartlar var, farzlar var. Fıkıh kitaplarında şartlar ve rükünler olarak zikredilir. Ee, biz toplu olarak çocukluktan itibaren e, halk düzeyinde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 zarar olur ya da neden özellikle şartlar diye bir ayrım yapılır Şundan dolayı e, namazın eğer şartlarından bir tanesi ortada yoksa mesela kıbleye yönelmek namazın şartlarından e, birisiydi, e, kıbleye yönelinilmediyse veya işte abdest, busul bunlardan bir tanesi namazın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 ee, örnek olarak yeri geldiğinde onu da konuşacağız elbette orucun şartlarını düşünelim orucun şartlarını düşünelim ve orucun içindeki hükümlerini, farzlarını düşünelim eğer mesela orucun e, farz olması için Ramazan girmesi şarttır diye bir hüküm konduysa ki böyle Ramazana 3 gün kala ben 3 gün önceden başlayayım Ramazandan 3 gün önce bırakarım da bayrama hazırlık yaparım gibi bir şey olsa Müslüman da Ramazana 3 gün kala oruca başlasa bu Ramazan orucu olmaz. Neden? Çünkü orucun şartlarından biri Ramazan vaktinin girmesidir. Vakti girmedikçe Ramazan orucu tutulmaz. Başka bir oruç tutulabilir. Bu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 Namazın iç parçaları olarak da bunu isimlendirmemizde bir sakınca yoktur. Namazın birinci rükmü, tekrar bu rükün kelimesini açalım, namazın parçalarının birincisi, yani e, bir e, herhangi aleti, e,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 dediğimiz zaman ayakta durmak. Yani namazın ayakta yapılan bölümü hangisidir? ruku hariç. Secde hariç. Tehiyyata oturmak hariç geri kalan bölümü namazın ayakta yapılır. Buna kıyam diyoruz. Kıyam namazın farzlarındandır. Yani rüküllerindendir. Bizi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 ee, ne namazı diyoruz? Nafile namazı diyoruz. Nafile namazlar da kıyam farz değildir. Bu şu demektir: özürlü veya özürsüz bir sıkıntı olsun veya olmasın Müslüman öğleden sünnetin oturarak kılabilir. Yatsı da çok yoruldu. İşte on,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 Namazın rükünlerindendir. Fakat nafile namazlarda izin vardır. Ruhsat vardır. Nafile namazlar oturularak da kılınabilir. Oturmaya ne deniyorsa nasıl oturuyorsa artık. Nasıl oturuyorsa. Peki bu bir lavbalilik midir? Böyle bir soruda da soralım. Yani namazı sünnetleri oturarak kılıyor. Farzları ayağa kalkıp kılıyor. Bu bir lavbalilik midir? Müslüman ibadetiyle oynamaz elbette. Yani Müslüman Rabbinin huzurunda iftitah tekbiri getirirken hiç e, laubali olur mu? Ama şu olur. <gülüyor> Müslüman bitkindir, yorgundur. E, farzda duruyordur ama otursun. Mesela e, bir nadire namazların beş dakika süreceğini kabul edelim. ve Beş dakika oturması onu dinlendirecektir.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 Allah'ın verdiği izni kullanmak ayıp değildir. Nedir ayıp? Ee, sahte rapor almaktır ayıp olan. Aslında ağrısı sızısı yok. Ağrı sızısını sahte yapmak Allah'a karşı yapılacak bir iş değildir. Fars ibadetlere gelince Fars ibadetlerde Müslüman e, herhangi bir şekilde namazın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 kılınma şartından Allah onu muaf tutar. Namazdan değil. Namazın ayakta kılınmasında. Yani onun züknü ayakta kılmak olmaz. Nasıl kılacak peki? Nasıl nasıl kılabilecekse sandalyeye oturarak veya dizüstü oturarak koltuğa oturarak yatağa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 Dakikalarca secdede oturur beklemesi gerekiyor. Ona secdesini ima ile ya da eğilme ile yap. Onun da tarifini yapacağız. Özürlüğünün namazını nasıl olacağını konuşacağız. O şekilde namaz kılacak. Hastalığı zorlamak yok. Şımarmak da yok. Hastalığı zorlamak da yoktur. İmran bin Hüseyin isimli sahabi radıyallahu anh diyor ki, Basur hastalığı varmış. Basur, bir değişik hastalık. Allah bütün hastalıklardan ve özellikle bu hastalıktan hepimizi muhafık buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, basuru olduğunu söylemiş. Yani bu ne demek basur? Ayakta duramıyor, rüküye gidemez. makadinin üstüne oturamaz. Yani bir hastalık. Ağır bir hastalık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılacağını sorunca İmran radıyallahu anh ona buyurmuş ki Sal kaimen hayatta namaz kıl. Fe illem gücün yetmiyorsa fe kaiden oturarak kıl. Fe illem ona da gücün yetmiyorsa taala cembin yan tarafına yaslan kıl.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 Demek ki e, kıyamla ilgili iki önemli kural e, koyduk. Birincisi, nafilelerde kıyam e, rükmü kalkabiliyor. Buna Allah izin veriyor. İkincisi, farzlarda da ayakta durmakta sıkıntı çeken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 cemaatin temsilcisi olan, cemaatin özü olan imamın kıraati şarttır. Namazda şart. Çünkü kıraat rükündür. Nasıl ayakta e, namaz kılmak birinci rükündü, namazda kıraat de ikinci rükündür. Peki, ne kadar kıraat diyelim? Üç kısa ayet.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 veya normal Kur'an sayfalarında bir satırda diyebiliriz. Bu kadar okumadıkça namaz olmaz. Hanefi mezhebine göre bu fıkıhı okuyoruz. Hanefi mezhebinin tarifi budur. Diğer fıkıh bilgilerini de kattığımız zaman namazda Fatiha özellikle okunması bu namazın nedir? Fatihasız namaz yoktur. Hanefi fıkhında ise e, bu üç ayet kadar yani Kur'an-ı Kerim'in yazılı musaflarının bir satırı kadar ayet ayeti mu? farz yerine gelir. Fatiha gene gerekli ama vacip olarak gerekli. Burada bir paragraf açıp şöyle dememeli, şöyle bir sorunun cevabını bulalım. Müslüman namazsız Müslüman olamıyor. Namazda da kıraat, yani Kur'an'dan okuma farzı var, hükmü var. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an bilmesi Müslümanlığıyla bağlantılı hale geliyor. Neden? Çünkü namazsız İslam yok. Kıraatsız da namaz yok. Buradaki dengeyi nasıl bulacağız? Dicez ki, namaz kılacak kadar namazın caiz olduğu, yani namazdaki kıraat rüknü yerine gelecek kadar Kur'an bilmek her müminim diyene farz ayındır. Farz-ı ayın ne demek? Hiçbir şekilde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 İki hüküm çıktı demek ki. Namazın zorunlu kılınması için gerekli kıraatin ihtiyacı olan bir satır kadar bilmek. Farza'in her Müslüman için, la ilahe illallah diyen herkes için. Fatiha Suresi ve arzı bir satır kadar daha bilmek vazip. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemek ise farzı kifayet.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 5 tane hafız bulunsa bu 5 hafız 20 milyon insanın Kur'an öğrenmesini talimini, tecvidini karşılayabilir mi? Her hafıza 5 milyon insan düşecek veya 4 milyon insan düşecek. Bir hafız 4 milyon insanın Kur'an öğrenmesini tecvid öğrenmesini sağlayabilir mi? Veya erkek 5 tane hafız var kadın hafız yok.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 Du ansuztu Kur'an okundu zaman. Susun. Onu dinleyin. L'allekum turhamun. O vakit merhamet görürsünüz. Ayetinden Âl-i Suresi'nin 204. ayetinden. Kendilerine hüküm çıkarmışlar. Demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i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 Kıyamın yapamayan için demiştik ki e, otursun, oturamıyorsa yatsın. Ne yaparsa yapsın. Kıyam ondan kalkar demiştik. Rükûde de aynı şey geçerli. Seyrede de aynı şey geçerli. Yani şu 90 derecelik kıvama gelecek şekilde rükû yapmak bu kudreti olan içindir. Allah'ın şeriatının en temel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 O ihmal edilince namaz gitti. Bilerek bilmeyerek, tabii, bilmeyerek yapılır zaten. Bilerek oynanmaz namazlar. Dolayısıyla beş e, rükün, namazın beş rüknü özellikle bu şekilde zikredilmiş oldu. Böylece namazın rükünlerini bitirmiş olduk. Vaciplerine geçeceğiz. Ama önce önceki konulardan birikmiş olan bir iki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 lafz-i celal ile oynamak hiç doğru bir şey değil. Mesela hayal-ı derken üç dakika 5 dakika nefesi varsa uzatsın müezzin. Ama lafz celal ile oynamamak lazım. Allahu Ekber'deki azamet e, yani örnek vermekten bile çekiniyorum. Böyle e, metrelerce uzatılmış lafz celal hoş değil. Bu bir tecvidi var.